Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci ...tapuz diyor ki... ...kolay, kolay ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarı... ...günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri... Bugün programımızda romanlardan konuşacağız. E, Hacer Fokko konuğumuz Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye İnsan Hakları Gözlemcisi. Hoş geldin Hacer. Hoş bulduk, teşekkürler. E, ilk önce Sulu Kule'den başlayacağız. Daha sonra İstanbul'un değişik yerlerindeki roman vatandaşlarla ilgili e, çeşitli gözlemlerimizi aktaracağız. E, Sulu Kule ile ilgili enteresan e, bu e, site yapıldıktan sonraki durumu e, sen... Çok yeni gözlemledin Korhan. İstersen senle başlayalım. Ee, bu sitenin e, Sulu Kule'deki pozisyonu nedir? E, oradaki roman vatandaşlarla ilişkisi nedir? Evet, yani Biz tabii Hacer e, ilk 2006 yılıydı zannedersem. Evet. Evet. E, Sulu Kule'deki işte toplantılar düzenlenmeye başladı ve Sulu Kule platformu oluşturuldu. O zaman Mimarlar Odası'nda topluyorduk e, bir takım. ...kişiler falan bir araya geliyordu... ...bir de kahvede orada toplantı yapılıyordu... Benim karşı şimdi, Sanat'ta... Karşı evet. Sanat'ta evet. toplantılar evet. oluyordu... ...evet bir ara... ...Karşı Sanat bize toplantı salonunu açmıştı... ...şimdi ben tabii... ...bir senedir falan Sulukule'ye gitmedim... ...onun için... ...yani uzaktan da görüyordum... ...hani geçerken arabayla... ...her gün falan... ...ama içeride ne olduğunu bilmiyordum... ...yani bu açıdan dünkü yaklaşık şöyle orada geçirdiğimiz bir saat falan epey bir fikir verdi bir kere Sulukule'nin tam o kahvenin ana cadde yani girişi olan yere geldiğimizde Ukome kararıyla trafiğe kapatılmıştır diye bir tabela var arabayla yani ya da yürüyerek geçerken insan şöyle bir hisse kapılıyor artık buradan sonra özel alan başlıyor yani o bildiğimiz sur dibindeki ana cadde ki aslında ana <gülüyor> cadde yani yüzyıllardır var Edirnekapı'dan Topkapı'ya doğru uzanan bütün sur dibindeki o cadde dışarıdaki otoyola dönüşmüş vaziyette içerideki ise özel yola. Oradaki surlar aslında bir nevi kapalı sitenin duvarları haline gelmiş. Beni bu şaşırttı. Yani içeride böyle kesin bir yasak yok. Yani buradan geçmek yasaktır falan diye ama yolun iki tarafında özel güvenlik kulübeleri var bir kere. Köpekler var. Ondan sonra orta kısımda özellikle o surun orta kısmından girişi, ana caddeyi yani semtin içine olan girişi bir kere e, saç e, bir panoyla kapatmışlar ve en işlek olan yerde şimdi incin top oynuyor. Yani hiç kimse geçmiyor, araba bile geçmiyor yani. Ondan sonra işte izin alarak giriliyor içeri. E, dolaşırken de... Yani incin top oynuyor gene. Yani eskimeye başlamış binalar. Yani bir mahalleye izin alarak <gülüyor> geliyorsunuz. Evet. E, Sokak e, yani bildiğimiz e, kamusal evet. alan artık evet. o statüyü e, kaybediyor gibi bir durum var. Ondan sonra işte e, biraz daha böyle şey yapınca bir bölgede zannedersem... Mülteciler ya da işte Suriyeli misafirler diyelim. Onlar mülteci satırları yok galiba değil mi? Onun için evet. mülteci demeyelim turist olarak e, İstanbul'a gelmiş olan. İşte insanların yaşadığı bölge var oraya zaten sokmuyorlar. Ama şuradan anlıyorsun hani yüzde kullanılıyor ya da yüzde otuzunda en azından perde var diyelim. Evet. Buradaki binaların tül veya şey. Ama şuradan mesela birkaç evde de hani çamaşır asmak için ip olmadığı için artık karşı komşu yok çünkü boş Hı. falan Ee, şeyler, çamaşırlar ve pencerelerden aşağı sarkıtılmış. Çünkü e, çamaşır yıkanınca işte kurutulması lazım falan. Şimdi şeye geliyor insanın aklına hani buradaki e, şeyler hani villalar diyelim. Hep cazip değil mi? Yani şimdi kemer country'de gidip villada oturacağına hani burada da bir villa satın alabilir insanlar. O zaman bakıyorsun ki hani mimari bir fantazi var burada. Hani belediye diyordu ya sosyal proje falan. Şimdi 85 metrekarelik birimler merdiven dışarıda öyle olduğu için hani şu evi ben kapatayım olduğu gibi alayım ya da yatırımcılar hani kurayla dağıtıldığı için işte benim villam bu diye bir durumları yok şey diyorlarmış işte emlakçılar şu yan tarafta bir tane satılık var siz onunla takas yapın ...o işte sizin altınızdaki gitsin oraya... ...siz de aşağıya satın alın falan diyerek... ...hani ileride olabilecek değişimler hakkında... ...fikirler veriyorlarmış yani pazarlarken... ...çünkü emlakçılar... ...bu projeden hiç memnun değiller... Evet. ...ya abi olur mu diyor işte burada diyor yani... bu ...bunlar diyor böyle küçük küçük izbe diyor... ...birbirine bakan evler falan şöyle yapacaklardı... ...ferah ferah işte şeyleri biz de pazarlayacaktık... ...yani hem bir taraftan zengin müşteriyi çekerken... ...bir taraftan da onların hani beklentileri... Belki bir takım şeylerle karşılanmış oluyor ama ama diğer taraftan da bu projenin başlangıcından beri hani mimarın belki kafasında hani belki de bir alternatif suluk yaratmak ya onun içinde tasarlamış olduğu mekanın bugünkü müşteriyle hiç alakası yok. Ondan son derece şikayetçiler, emlakçılar. Yani bu proje evet. bize hiç uymuyor abi. Bunu pazarlayamıyoruz. Yani, yani ne romanlara uyuyor ne de... Zenginlere şu. uyuyor. Evet, <gülüyor> Şimdi zenginler? arada kalmış evet. bir proje. Evet. Bunu yani şeyden anlıyorsun yani. İngiltere otursun diye. <gülüyor> evet gitsin. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir öğrenci hani şeyi olabilir. Yurdu olabilir bir evet. üniversitenin. Bir mesela otel işletmesi olabilir. Bu konsepte yapılmış bir tatil köy işletmesi falan gibi. Ama... Yani bağımsız yaşantının olabileceği bir yer değil. Mesela ben hemen yanı başında Edirne kapı ve Karagümrük tarafında dolaştım. Orada mahalleler çok canlı. Yani hangi yerde oturmak istersin falan diye sorsalar e ben mahallede oturmak isterim. Orada oturmak istemem yani orada gece incin top oynuyor yani bomboş bir yer. Ondan sonra son derece steril içinde güvenlik görevlilerinin olduğu yani ben otelde mi yaşamak isterim evimde mi? Evimde yaşamak isterim orası bir otele benziyor yani öyle bir tuhaflık da var. Yani birçok şey var mesela hani mimarlar şey düşünmüşler hani öğrenciler işte burada çocuklar var onlara okul yapalım falan diye kocaman bir bina yapmışlar orada hani orantısız bir Hayır, okul on binası. Onu da gelmiş bir evet. kolej kiralamış. Hı hı. Şimdi kolej ben diyorum de. peki buradaki kolej ne işe yarıyor? İşte kapısında zaten belli uzun uzun minibüsler birikmiş öğrencileri alıp işte sevklere götürüyorlar diyelim ki. Yani o öğrenciler bir kısmı diyelim Şişli'de oturuyor. Oraya işte minibüsle geliyor. Yani bildiğimiz tipik hani şeyde olan, şehrin dışında olan e, kampüs tipi bir okul olmuş. Yani semt okulu falan değil. Evet. Ama zengin olanlar gelebiliyor diyor. Yani Sulu Kule'deki insanlar ben da, sen... şimdi o zengin orta sınıf da belki yani oraya gelen yüzde otuz zaten onların yok, belki öğrenci belki şeyi de mi? yok. Hmm. Belki o Suriyelilerin falan. Ama proje yapılırken... Sözde işte o mahalle yeniden yaşatılacaktı. Değil mi? Öyle de söylemişler. Işte. Orada okul olacaktı. Vallahi gökten düşmüş gibi bir şey. Böyle <gülüyor> evet, gökten evet. bir taş parçası düşmüş ne, ve sulukuleye konmuş gibi yani duruyor. Yani ne yaşayanlar evet. sulukuleli, ne okul sulukulelere ait. Aslında orada hiçbir şey, hiç kimse hayat değil. Dediğiniz gibi artık evet. yatırımcılara da ait değil yani. Muhteşem yani yatırım mantığıyla bile yapılsa. Bu yani. kadar kötü olmazdı. E gökten düştü zaten. E bunun bence mimarlık vakası olarak bir derslerde uluslararası herhalde mimarlık şeylerinde kitaplarında falan yer alır. Yani bir mimarlık vakası olarak da bir planlama vakası olarak da bence dünya tarihine geçecek Sulu Kule. Çünkü bu dönüşümden sonra beklentiler neydi? Mimarların kafasındaki işte yaşantı neydi? Hmm. Yönetimi nasıl şey yaptılar? Yönetimle nasıl bir ilişki kurdular? Ama biliyorsunuz o nokta dönemde mi? böyle konuşmuyordu. Artı mimarlık mi? artı mi? Evet, Teknik üniversitede hoca olan yani bir, <gülüyor> bir mimar. Osmanlı evet. mahallesi yaratacaklar falan. Ama bizim hep sorduğumuz soru şuydu. Siz bir gün bire oraya gidip yani mimarlara, olsuluk dediğim insanlarla <gülüyor> konuşmadınız ve bakmadınız mahalleye. Evet. Yani kendi hayalindeki... Ve herhalde belediye başkanının hayalindeki bir mahalleyi yaptılar. az Çok enteresan bir şey. Çünkü o sırada hatırlarsan London Kalıç Üniversitesi evet. Kaban ve Cassidy Johnson eşliğinde doktor öğrencileriyle geldi bölgeye. Biz yönlendirmiştik. Evet. Bunlar oturdular. İlk önce buradaki üretim ilişkileri nelerdir? Komşuluk ilişkileri nelerdir? Mekanlardaki sorunlar nasıl iyileştirilebilir? Buradaki gençler nasıl eğitim görebilir? Yani böyle ilişkisel bir düşünceyle tamamen gönüllü insanlardan oluşan bu topluluk bir çalışma yaptı. Mükemmel bir proje ortaya koydu aslında. Yani bizde proje deyince ben müteahhit mantığıyla işte kiracılar için konut yapalım, şunun için konut yapalım, bunun için konut yapalım. Hemen bu anlaşılıyor. Bu grubun yaptığı çalışmayı herkes anlaşılıyor. Unuttu. Halbuki o çalışma farklı bir dönüşümün ipuçlarını taşıyordu. Aa bizim projemizi yabancılar mı yapacak diyenler oldu. Yani ben o zaman ona çok şaşırdım. Yani yabancı olur senin burası yerel afsağın mı yani bu insanlar sana mahkum mu eğer yapamıyorsa yapma. Ve bu sırada da London College Üniversitesi tam tersi şeyle yani buradaki üniversitelerle falan işbirliği içinde çalışmak evet. istiyordu. Evet. Ve tipik durum buradaki üniversite hocaları tarafından yapılmış olması Sul projesi. Demek ki yani hayallerindeki kent tasavvuru bu kesimin yani toplumu kendi kafasına göre tasarlayan, işte İstanbul'un planlama işlerini yapan, İMP'de falan bu toplulukların Süleymaniye'deki projeleri yapan toplulukların mekan tasavvurunda ne kadar çok iyi biliyorlarsa bilsinler bir tuhaflık var yani. Tuhaflık şu Koran yani, yani. çünkü buradaki üniversiteler... Yani o yatırımcı gibiler yani hepsi maşallah hepsi yatırımcı bizim artık öğretim üyeleri falan. Ve oradaki alanın ne kadar rant edebileceğine baktılar. Oradaki insana bakmıyorlar. London College Üniversitesi oradaki insanlarla birebir görüştü. Orada anketler yaptı, ihtiyaçları çıkardı. Buradaki kaç kişi kalıyor, işte meslekleri nedir, nasıl yaşamak istiyorlar falan diye. Yani siz... Orada yaşayan insanı e, göz ardı derseniz herhalde başka başka işte bu çıkan evler çıkacak şey orada. Şey de he? enteresan he. aslında hani bir yandan orada yaşayanları göz de da, orada yaşayan emlakçıları da göz etmiş etmişler. Evet, evet onları da, işte zaten bürokratik oligarşinin <gülüyor> problemi bu liberal modele de uyamıyorlar <gülüyor> yani öyle bir model ki böyle arada kalmış bir şey. ...hani e, şey böyle... E, ...Sovyetler döneminde yapılmış... ...hani bloklar gibi şeyler var... ...yaşamayan şeyler... ...hani Eminönü meydanını bıraksan mesela işte otoyol şey yapıyor... ...kavşağı yapıyor... ...yanında granit döşüyor... ...bunların hepsi... ...İstanbul'daki bütün kentsel müdahalelerin... ...hepsinde benzer bir problem var... ...şimdi e, şey... ...Tarlabaşı'nı da dolaştık dün... ...Tarlabaşı da iflas etmiş durumda... ...durmuş durumda... ...ve Tarlabaşı'nda o insanlar... Kenara doğru püskürtülmüşler, sokaklarda yatanlar var, şeyler var. Yani o, o çevrede de yaşamaları mümkün değil. Yani oraya yapılacak olan o noktasal müdahale şimdilik herhalde kaç, e, 300-400 e, yapıyı e, karşılıyor. Bir kere son derece e, şey bir müdahale, e, çok sert bir müdahale. Yani hemen bitişinde, bir çizgi çizdiğinizde sanki orası koruma bölgesi değilmiş gibi burada böyle hukuksal bir problem de var aslında yani Kesinlikle. Türkiye'de hukuk soyut değil gösterdiği yerle ilgileniyor yani kültür mirası korunacaksa ki yasanın lafında bu var ama tamamen tersi oluyor oradaki insanlar oradan püskürtmüşler daha büyük bir sefalete yol açmışlar çevrede ve şu anda da projede yani ciddi sorunlar var yani oradan müteahhit bile hani liberal modele göre müteahhit yatırımcı girer ya evet. bütün bu kolaylıklara rağmen pişman olduğu söyleniyor bu karmaşık problemle basit bir inşaatçı modeliyle başa çıkamadığı söyleniyor falan. Çok ciddi eleştiriler var. Zaten Fenerbalat'ta da aynı Eleştirmeyenleri şey. Eleştirmeyenleri buluruz. Ya onları bulacak. <gülüyor> ne kadar bulurlarsa bulsunlar. Yani koruma bulsunlar. kurulu itiraz dedi. Evet. Koruma kurulu değişiyor. Evet. Yani her şeyin artık değil mi? Ona göre içinden geliyor. Ama evet. yani bu müthiş bir şeyle başladı değil mi? Tabii. Kaç yılıydı yasanın çıktığı seneler? 2007 miydi? Bu kanser. Tabii ki 2006. 2006, 2006. 5366'nın 2005 çıktığı. 2005'in sonunda evet yani. konuşulmaya 2005. Yani ben de şimdi tam tarihleri artık hatırlayamıyorum ama önlerinde bir tane koskoca proje var. Fenerbalat e, rehabilitasyon projesi. Avrupa Komisyonu yaptı. Kim Dışlamadan gayet güzel e, şeylerle, küçük müdahalelerle ve zamana yayılan bir süreç içinde kadın programı, çocuk programı içinde, küçük esnafla ilgili içinde bir programı olan, sosyal merkezi olan bir projeydi. Şimdi o alanda da mesela dönüşüm öngören, o evlerin yıkılmasını öngören bir proje yapılmaya çalışıldı. O projede sonunda iptal edildi. Yani mahkemede kazanıldı. Fakat hani belediye gene inatım inat gene aynı yöntemle. Aynı şey işte. işte Sulu kreçinde söz konusu yani kamuya uygun değil. Evet. Bu. diye karar verdi mahkeme. Bu proje ama şey sürüyor yani. işte oraya yerleşiyorlar insanlar. Danıştay reddetti e, Fatih Belediyesi'nin itirazını. Ama buna rağmen devam ediyorlar yani. Yani burada görünen köy kılavuz istemiyor ama vatandaşın karşı çıkması yeterli değil. Değil. Yani burada bir deneyim eksikliği var. Sahiden alternatifin ne olduğunu, nasıl bir model olduğunu. Aslında yıllarca süren bir e, savaşla bu Fener projesi kabul ettirilmişti hükümete. Yani hatırlarsanız 94 yılında köy yakmalar, 93'ten kalan falan konuşulurken Habitat konferansı düştü İstanbul'da birdenbire Güm diye. Ve Ulusal Sivil Toplum. Bunun ilgisi birdenbire Türkiye'ye yoğunlaştı ve orada işte bağımsız e, kuruluşlar, STK'lar ilginç bir şey yarattılar. Yani gezi olayına benzer bir şey yarattılar. Çok geniş bir seferberlik yarattılar ve hükümeti bir, bir şekilde köşeye sıkıştırdılar. ulusa Sivil Toplumu tabi yanlarına alarak. Onun üzerine o 96'daki Habitat 2 konferansından sonra etkileri kalıcı olsun diye UNESCO ve Avrupa Birliği tarafından önerildi. Yani bir tanesinin temsilcisi İvdoj'du. ...bu belediye başkanı ve senatör... ...geldi, e, bu teklifte bulundu... ...STK'lara, dedi... ...bir pilot uygulamayla bunu kalıcılaştırabiliriz... ...sizin burada gerçekleştirmiş olduğunuz... ...yıllar süren, gönüllü emeğinizde... ...gerçekleştirmiş olduğunuz tabana dayanan... ...sivil toplum muhalefeti... ...bir e, pozitif uygulamayla... ...şey yapabilir, devam edebilir... ...dediler ve o yüzden... ...Fenerbalat'ta Avrupa Komisyonu desteğiyle... ...işte 7 milyon... ...eurosluk bir destekle yapılan... ...bir projedir bu... Bu projenin sonra baltalanması için her şey yapıldı. Yani gündemden düşürülmesi için. Çünkü metodoloji olarak bizim bildiğimiz merkeziyetçi siyaset modeline hiç uymuyordu. Evet. Bir kere bütçesi şeffaf bir şekilde orada yönetiliyor. Yani tipik bir alan yönetimi uygulaması gibiydi. Orada bütün sosyal işlevlerle donatılmış bir uzmanlık ekibi çalışıyordu. Bugün ise kent yönetimleri ne yapıyor? İlk önce spekülatörle başlıyor. ...ilk önce spekülasyonu açıyor... ...yani yasayla ilan ediyor... ...ondan sonra müteahhitle baş, sözleşme yapıyor... E, ...tarlabaşında olduğu gibi... ...orayı spekülasyona açıyor... ...bu tam yapılmaması gereken şey... ...Avrupa Birliği'nin o projesiyle tam ters... ...yani orada karar süreci... ...Ulsas normlara göre gerçekleşti... ...ve bütün bu usuller dahilinde... ...birinci fazla tamamen STK'larla... ...halk... E, ...ile kamu görüşerek yaptı... ...ve bunda işte ben... ...Mimarlı Odası temsilcisiydim o sırada... O görüşmelerde işte belediye belediyeyle, BİM'le, Mimle, Mimle, Saadettin Tantan'da, belediye başkanının hepsinde yer aldım. Yani o toplantıların hiçbirinde spekülatörler katılamadı. İkinci fazda hiçbir zaman yani proje geliştirme safhası açık uçlu olduğu için kadın kuruluşları, çocuk kuruluşları, gençlik, gençlik kuruluşları bunlar katılabilirdi. Şirketler, müteahhitler katılamaz. O da kapalı uçlu bir süreç değil. Onun için ikinci fazda da tamamen bu uzmanlık kurumlarıyla oluşan konsorsiyumları açıldı. Bir tür yarışma gibi. Yani bağımsız bir heyet tarafından değerlendirilen uluslararası konsorsiyum şeklinde gerçekleşti. Yani bu projenin metodolojisini anlarsak nasıl bir takım araçlarla gerçekleşti. O zaman direnecek şeylerin de sadece e, siyasetçinin şeyiyle değil yani niyetiyle sınırlı kalmadığını aynı zamanda bir takım kurallarla bir takım kurallar sayesinde e, bu tip müdahalelerin yapılmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Yoksa kamusal nitelik taşımıyor. Yani projeyi müteahhit yaparsa Taksim'de Gezi'de olduğu gibi ihale ile yapılırsa bir kere onun mantığını taşıyor. Bu bir bağımlı bir mantık yani çıkar amaçlı bir kuruluşun kamu otoritesiyle ilişkisi ihale yöntemiyle böyle. piyasa ile kamu arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistemdir ihale. Kamusal kararı planı, imar planı ya da efendim projeyi geliştirecek orada ne yapılacağına karar verilmesini sağlayacak bir şey e, bu tip ihalelerle. Piyasa aktörleriyle gerçekleştirilemez. Bu tamamen yolsuzluk manasına gelir. Yani bunu söylemek lazım. Peki Hacer e, oradaki e, roman vatandaşlar şu anda ne durumda? Sulu Kulümeti. E, biliyorsun e, taşoluk hikayesi vardı. Yani işte yaklaşık. <gülüyor> üç belgeselini <üçün>. çekmiştim. <gülüyor> evet de belgeselini çekmiştim. Kimse kalmadı diye. Kimse kalmadı. İşte kişi, bir, bir aile. Üç kişiydi en son. En son, bir aile, evet, en son bir aile kaldı. O da çok zor ödüyor. Şeyler işte biliyorsun o Tokyo konutlarını o da herhalde yakın zamanda yeniden mahallenin etrafına döner diye düşünüyorum. Ee, geri kalanların hepsi kara gümrükte yani işte biraz önce Korhan'ın anlattığı artık orası izole bir mahallede değil. Ne mahalle de şey, denemez evet zaten. özel evet, alan. Evet, yani alan. Özel Yeri alan. mahalle diye özel bir evet, alan. özel askeri alan gibi bir şey olmuş. <gülüyor> abi, değil mi? Giremezsin falan. Y yeni durup. <gülüyor> böyle yeni şey romansan ailen havaya evet. kaldı neyse ha, öyle de yani. bir şey var değil mi e, bu arada yani e, oradaki romanlar ozan da bütünçi gidiyorlar yani o için diyorlar ama bütün bu bunların nedeninin altında tabi ki bunu böyle söylemezler ama zaten o mahalledeki direnişin e, kaldır sonucu aslında onlar yani İşte orada bir su, sulu kule var. Romanlar var. Hani onlardan izole edilmiş başka bir site oluşturdular yani. Onların oraya girmesini istemedikleri için bu alan bu biçimde. Şeyde Karagümrük, Balat, Hayvan Saray, eee Üsküdar'da da var ve Sarıgöl civarında da var. Şu anda Sarıgöl Mahallesi de yıkılıyor. Yani buralara da aldılar ama en fazla Roma Mahallesi etrafında. Karagüm. Yani Karagümrük civarı. Ama e, yanlış anlamadıysam o sitenin içinden de hani yola o ana yola çıkmak için geçip gidiyor roman vatandaşlar değil mi? Karagümrük'ten eee surlara olan yolu da aslında kullanıyorlar. Zannetmiyorum. çünkü. Yok, kapalı orası. Orası, orası yani öyle yasak diye bir şey yok. Ama insan yani girerken diye biri he, soruyor yani. kapıdan geçerken. Bu yüzden maaş alıyor yani. Orada nereye gidiyorsun? <gülüyor> Bu arada oradaki <gülüyor> özel güvenlik romanmış galiba. <gülüyor> yani, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Şimdi adamın şeyle o, o çok, hesabı evet, çok güzel. 150 metrekare annesinin bir şeyi varmış evi varmış. bayağı büyük bir evi yani. Bir üç katlı falan. Buna karşılık bir tane şey hakkıları olmuş. Bunun üstüne bir de para ödüyormuş. Ben dedim yani inşaat maliyet kadar da para ödüyor. Hem arsayı siz verdiniz. Evet güzel. Hem de inşaatın maliyetini siz karşıladınız. E ben bu yüzden ne anladım? Üzerine para veriyor. <gülüyor> Üçte birine düştü mülk. Bir de sözleşmede, de işte sözleşmede evet. 1200 liraydı. Şimdi, liraydı. Şimdi 2500 liraya falan çıkmışlar mesela. Aynı hmm. zamanda bu. Şimdi A, 500 bin liraya satılıyor. Da... Bir daire. Yani yo, ama yo, talep de... taksitler. O üzerine hmm. para veriyor ya. Onun evet. işte şey 2500 lirada. Borçlanıyor çünkü. Borçlandı yani. yani o da inşaat maliyeti borçlandı. Kadar. Ve şu anda işte o evi borçlanmasını ödemek için güvenlik görevlisi olarak. Kötü bir proje olmasa bayağı kar edebilirdi. Hani şey bunu yapan şirket vatandaşı bu kadar sömürdüğüne göre. Yani düşünsen üçte birini veriyor. Aynı zamanda bir de inşaatın yani o inşaatın bedelini veriyor, ödetiyor sana. Ya yani bu ne demek? Arsana bedava koymuş gibi bir şey. Ben şimdi bir hesap yaptım. 85 metrekare her apartman dairesi diyelim. Yani bir binanın içinde 3 tane daire var. Seksen beşer metre kare. Bu 85'lerin e, her birinin şeyi e, toplarsak beş binden satılıyorsa bir buçuk milyona satılıyor. Bir buçuk milyon bir birim demektir. Ama tabii yani satılamıyor da bir taraftan ama bir buçuk milyon gibi bir şey. E, bir villanın tanesi. Evet dokuz bin liraya kadar ilanlar var hürriyet emlakta çıkıyor. Evet düşüyor demek ki alt katları. Yani şunu da söylemekte da, evet. yarar var. Orada oturanların hiçbirisi şey değil yani romanlardan oturanlar yok. Yatırımcılar. %90'ı e, elden çıkmış yani şey. %90'ı dışarıdan gelen insanlara satın aldığı yer. Toplu olarak satın almışlar mesela. Şu 12 tabii. tane aldı diyorlar. Bu 20 tane aldı falan diyorlar. Tabii tabii biz onların listesini çıkarmıştık evet. hatta Zaten o zaman. Zaten evet. E, Hürriyet gazetesinde de Suluk'ların yeni sakinleri diye... ...işte milletvekilinin oğulları, işte belediye çalışanları falan... Hepsi birbirini tanıyor aslında bir mahalle oluşabilir. Ama onlar orada oturmuyorlar. O da ikinci değil mi? O insanlar orada oturmuyorlar. Yatırımcı zaten 10 tane alıp ne yapsın yani kiral edecek. Hayır ayıracak. yani ne bileyim kendisi oturur hmm. oğlunu oturtur hani yenili getirir işte, o da yok ama yani. Şöyle de bir durum var bir taraftan da bu mahkeme süreci de etkiliyor tabii ki bu durumu. Yani onlar da biraz belediyeye hani işte bak bu süreçte devam ediyor yani mahkeme süreci de. Evet yani bu şey açısından hak sahipleri de biraz kızıyorlar. Yani tabii, orada tabii. konut sahibi olmuş olanlar diyorlar ki bu mimari proje kötü. Bizim e, para kazanmamızı engellediler. hani Kötü yatırım diye Kötü yatırım diye e bakıyorlar. Tabii, aslında şöyle başladı. hani Şöyle dedi işte belediye başkanı da herkes de yatırımcılar da şöyle düşünüyorlar. işte sulukla aslında merkezi bir yer. Surların yanında. Yani ne olacak üç beş tane çingeneyi biz hallederiz. Kolay. Bu işi bitiririz ve biz oraya yerleşiriz dediler. Ama böyle olmadı. O yüzden de hani o tırnak içinde o 3-5 için e, çingenilerin mücadelesini gördüler. O, o, bu yüzden de üzülmelerinde bir sakınca yok mesela bizim için. Ya da kaybetmelerinde. Hı -hı. Yalnız şöyle bir şey var yani Hı. talep görmediği için. Hani e, orada hak sahibi olan romanların da evlerini kiralaması, Aslında satması da zor olacak. Ön bir bir, bir Koran'ın dediği var. şeyler çok önemli. Yani oradaki yapılar falan oturulacak gibi değil. Yani yatırım için de iyi değil. İkincisi bu mücadele tabii çok etkiliyor onların psikolojisinde yani işte platformun mücadele sürekli basında sürekli gündemde bitmeyen bir mahkeme işte belki bu sonuçtan sonra işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir şey var süreç var sürekli uluslararası yani dünyanın neresine giderseniz gidin işte e, geçen gün işte elçilerle yer. beraber. Aa işte İstanbul'da küçük bir mahalle vardı Roman Mahallesi neydi ismi? Sulukur diyorlar. <gülüyor> yani o yüzden herkesin e, bildiği e, bir yer. O, o anlamda da da şey de kolay değil. İşte gideyim oturayım orada ya da satayım falan. Bütün bu engeller de var önlerinde. İşte buradan çıkacak sonuç şimdi işte nasıl bir kentsel dönüşüm olmamalıyı Sulu Kule örneğiyle e, bence o anlamda incelenmeli diye düşün, düşünüyorum. Evet. Ama tam tersine yeni yeni Sulu Kule mahalleleri e, yapılıyor aslında kentsel dönüşüm anlamında. Yani bir defa başarısız olmak daha sonra yapılan da daha farklı bir yöntem izlemeyi getirmiyor Türkiye'de. O olmamış gibi yapılıp tekrar aynı yöntemle başlıyor kamu süreci. Evet Yani Sulu Kule'den şey çıkaramadılar. Halbuki Sulu bir evet. semboldü. Ersulu Kule'de işte bu Avrupa İskan Fonu mesela destek vermeyi taahhüt etti. Yeşiller e, belediye başkanı üzerine büyük bir baskı yaptılar Yeşiller grubu. O zaman belediye başkanı da böyle tereddüt etmeye başladı. Eğer orada şey kazanılmış olsaydı, e, güçlü bir şekilde belediyenin karşısına burada üniversiteler falan da karşı çıkmış olsaydı, o zaman belediye belki başka bir adım atabilirdi ama tabii çok güçlü bir şey dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bu merkeziyetçilik başka bir boşluk yarattık. Mekana dair hiçbir politik deneyim üretilmiyor. Bütün düşünce alanı felç edilmiş durumda. O yüzden Ankara'dan yönlendirilen aynı gezi olayında olduğu gibi e, akla ve fikre kapalı en az yani küçük bir deneyim üretmeyi bile ha. içermeyen e, süreçler yaşadık. Ve bir yaşıyoruz. şey çok ilginç. Hani bunu sürekli vurgulamak lazım. Bu üniversitedeki hocalar falan hani artık bu kentsel dönüşümün içerisindeler ve bur buradan bir biçimde işte tamam para alıyorlar ne bilmem ne alıyorlar. Ne Evet. Raporlar hazırlıyorlar. Hani i̇yi bir şey olduğunu. yapsalar da hani ağırlısınlar ama bunun içinde böyle projeleri hani sulu kule görmek istemiyorlar. Sulu kule inceli. Halbuki akademisyensin işte nasıl yapmaman gerektiğini hani oraya baktığında görürsün ama tam tersin onu görmesin. İşte oradan ne kadar alabiliyorsunuz hatırlıyorsunuz bizim Fatih Belediye Başkanı'nın danışmanı vardı. Mütüden evet. Profesör sürekli onun yanında haklısın başkanım. Evet Avrupa böyle bir Parlamentosu'nda bir, hatırlıyor musun Hacer? Süre, tabii. Avrupa Parlamentosu'nda olur. rezil oldu BD Başkanı. Çünkü evet. söylediği şeyler tam bir müteahhitin sunumuydu. Ve bunu <gülüyor> üniversite profesörü destekliyordu. Evet. Yani arkasından o şey hazırlığı yapan belli ki üniversite hocası sırf para kazanacağım diye. Bilmiyorum üniversite adına mı yapıldı o proje. Çünkü öyle bir ihtimal de var. Evet. üniversite adını kullanarak yani bu işleri alıyor bu insanlar. Tabii tabii kullanıyor. Yani. Ve açık. orada hocam hocam diye evet. şeyi Avrupa işte milletvekillerine Avrupa Parlamentosu milletvekillerine işte bizim projemizin arkasında hocalar var diye gösteriyor. Evet. Bu yani, duruma ben çok üzülüyorum. Belediye evet. başkanları önlerden, müteahhitler önlerden, arkada akademisyenler çantalarla dosya, dosya böyle, yürüyen insanlar yani çok şey hani aslında yani Acıklı bir durum öyle değil mi? Çok acıklı hani... sayeden düştükleri çok, çok, durum. Çok acıklı evet. bir durum. Yani nasıl biz o akademik hani bağımsızlık bilmem ne falan nasıl güveneceğiz yani. Deneyim kazanmadı diyorsun iktidar ama bence bir deneyim kazandı. Artık o mücadeleyi baştan önlemek üzerine. Tabii tabii. <gülüyor> Başka türlü bir deneyim kazandı. <gülüyor> evet. evet çok, çok Kente artısın. dair bir deneyim değil evet. ama kontrole de ait çok dair ait, otoriterliğe de bir deneyim kazandı. Orada ne engel olduysa, koruma kuruluysa, işte önlerine çıkan tescilliyle ilgili falan hatırlıyorsun. İşte o tescilliyle ilgilenen insan işte bir kudepin başına onu görevden aldılar. Koruma kurullarını değiştirdiler. İşte üniversitelerine de Bütün bu deneyimden daha hızlı nasıl hareket edebiliriz? Sulukule 4 yıl çık, e, sürdü, 4-5 yıl sürdü. Biz bunu nasıl bir yıla indirebiliriz ve ne, işimizi e, kimler kolaylaştırır? Hangi mimarlar, hangi akademisyenler? Böyle bir dersi. Evet çıkartılar. mesela Taksim'deki Aslında. kışlayı önceden tescil ettiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tescil edilince olmayan yapıyor. herkeste bir e, ufak bir kuşku oluyor. Yok canım biz sadece e, tarihte var olduğu için onu tescil ettik. O zaman peki yok olmuş bir dolu Bizans yapısını, manastırını falan da tescil edin. Hani bilinen. <gülüyor> Elde projesi de yok üstelik yani. Mesela böyle şeylerle çocuk kandırır gibi e, biz yaptık ama merak etmeyin bir şey olmaz daha falan gibi. Bunu da yapanlar üniversite hocaları. Yani Çok yani encistan. o kadar yıl okumuş etmiş ve bunu bunun için yani işte başbakanın rüyasını Gerçekten. nasıl gerçekleştirip belediye başkanının rüyasını olmayan ya da olacak yaratırım diyor yani. Gerekirse bu kuşlayı da yaratır. Her şeyi yapar yani. Inanılmaz. Bunu aslında tartışmamız lazım. Mesela <gülüyor> İMHP'deki yani İstanbul'un işte planı yapıldı. E peki İstanbul'un planı var mı yok mu? Yani bütün bu üniversitelerde yapılan çalışmalar bir kere daha belediyeye satılmış oldu muazzam paralarla. Muazzam paralar harcandı. Sonra ne oldu? Ya o plan kenarda duruyor... Ayrıca bir de uygulama var. Yani şimdi bir de bir taraftan da bu acıklığı olan durumun böyle sonuçları var. Yani yüzleşmesi gerekiyor insanlara. Peki benim hazırladığım plan diye hazırladığım şey hiçbir temsil kabiliyeti olmadan sadece teknik bir süreç olarak hazırlanırsa acaba uygulanacak mı? Siyasetçiler bunu çok iyi farkında. Hocaları kullanıyorlar. Yani bir takım isimleri kullanıyorlar. O isimler işte Tarlabaşı projesinde, Fenerbalat projesinde, Sulukule projesinde onlara iş veriyormuş gibi yapıyorlar. Hocalarımız hazırladı projeleri. Yani sanki O da bir fetva mekanizması. Evet. Üniversiteler. Onlar yaparsa doğru yapar. Ondan sonra onlar yani biz aslında projeyi de da bizim sorumluluğu yok. Biz müteahhite hizmet veriyoruz diyorlar. Ben çok sordum. O projeleri yapan insanlar buradaki nalbur ne olacak diye soruyorum. O beni ilgilendirmez diyor. Çünkü ben diyor müteahhite hizmet veriyorum. O benim müşterim Komik yok değilim. şey yani. Acıklı bir şey yani. Aslında işte böyle uzay üstleri <gülüyor> evet. yaratıyorlar evet. hakikaten uzaydan düşmüş e, yapılar oluşturuyorlar ve e, gene e, halk e, kendi rasyonel çözümlerini kendi başına buluyor yani halk rağmen, temsil ettiklerini e. iddia etmelerine rağmen halk hani kara gümrüğe gidiyor biraz daha fazla ödüyor ama gene de gene de kendi mahallesini kendi yaşayabileceği şartları en insancıl şekillerde tekrardan oluşturuyor. Taşol'a gitmiyor. Yani işte. Taşol'a gidemiyor yani. Evet. Orada oluşturamıyor çünkü evet. o yani istese de oluşturamıyor. Denedi, denemelerine rağmen. Ama işte bütün bunları yaparken ne oluyor? İşte o sullu kuledeki durumdan ya da oradaki ekonomik şartlardan daha kötü biçimde. Ee, yani refah seviyesi daha Yoksulluğa itiliyor. Daha fazla yoksul evet. şimdi. Yani ben mesela şimdi şey örneğini de vereyim. Biz beraber de gitmiştik Koranda 2006 yılında o dönemde yani Sovukule yıkılırken aynı zamanda Küçükbakkalköy evet yıkıldı ve orada işte 240 ev yıkıldı. Oranın yıkımı çok şeydi. Eee yani ilginçten de demeyelim ama kötü olan şuydu eşyalarıyla birlikte. Ben de gelmiştim e, yıktılar oradaki insanların evlerini falan. İşte şu anda orada tek başına kalan Yüksel abi. Yükseldum. Ee, geri kalan herkes Sinel'ine 3-5 kuruş işte Para verip aldılar ve alanlar da e, Savcılar Hukukçular orada bir kooperatif kurdu O yüzden aslında her şey çok ilginç İşte Soluk Bey'i muhale getiren Diyoruz ki öğretim üyeleri Oradaki evleri satın alanlar Hukukçular hani işte Memlekette ne kadar hani inanılması gereken Tırnak içinde Ya da işte doğru söylüyordur dediğimiz insanların hepsi Artık herhalde ellerinde James Bond çantalarla işte başka şeylerle hani Kesinlikle. paralarla falan meşgul yani. Orada savcılar, hukukçular, avukatlar aldı romanların ellerinden e, şeylerini, evlerini ve iki, iki bin liraya, beş bin liraya, altı bin liraya, yedi bin liraya. Şu anda orada biliyorsunuz bir borsa, Ataşehir ee, orası borsanın merkezi olacak ve inanılmazlar işte ağaolları, rezidanslar falan filan otoparklar şimdi oradan siz diyelim gibi yer satın almak istesiniz isterseniz metrekaresi bin lira, 15 bin lira bilmem ne. Ne kadardan aldılar romanların ellerinden? 250 lira. Yani düşünün yani. <gülüyor> Aradaki şey. O da evet. tapu, tapu sahibiydi sahibi roman. Evet. Hem tapu sahibi olanlar var, tapu tahsis belgesi olanlar var, olmayanlar da var. Yani işgalciler de var. Ama tapuları olanların 250 lira. Yani. Tabii tabii. Metrekaresi 250. Ama yoğunluk olarak şeydi tapu tahsis. O da biliyorsunuz o özel döneminde çıkan ve tapu yerine sayılıyor. Her neyse orada kalan Yüksel hala mücadelesini sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi ile davası sürüyor. Kadıköy Belediyesi biliyorsunuz yani o, çok, o çok ilginç. Onun elinden o yeri almak için işte ona 6 aylık bir süre tanıdı. Bizim avukat Hilal Küye var aynı zamanda Sulu Kule'nin avukatı işte bak nasıl böyle bir şey olur yasada bu bir yıl olması gerekiyor falan filan böyle bir, bir sürü böyle 3 kağıt 5 kağıt neyse direnmeye devam ediyor. Peki o insanlar ne oldu? O insanlar işte bir yerlerde kiralık ev buldular ödeyemediler zaten hurdacılık müzisyenlik bilmem çiçekçilik yapan insanlar sonra şimdi yarın da gideceğim ee, hemen hemen her hafta gidiyorum şimdi bu sancak Sancaktepe'ye giderken ama arazi olarak bağlı, boş bir arazide 30-40 aile işte kendi kurdukları çadırlılar. Böyle işte barakaya benzer baraka bile değil. Bir yerde ama böyle genişte büyük bir şeyde, arazide böyle yüksek gerilim hatlarının olduğu bir yerde e, yaşıyorlar çoluk çocuk. İşte yaklaşık 25-30 aile işte toplam işte 150 kişi falan var çocuklarla beraber. Bir, e, hurdacılık e, yapıyorlar ve orada bir kuyu var. Dediler ki işte bana bu kuyudan biz Suyumuzu içiyoruz ama bu normal bir kuyu değil hani böyle işte atık şey gibi yani atık kuyu su gibi işte açılmış falan işte kapağı açtığımda inanılmaz yani içinde her şey var yani onun ve buradan ee, sularını içiyorlar yemeklerini yapıyorlar falan filan yani korkunç bir şey ve işte hasta kadın diyor ki ilacımı içtikten sonra bu sudan daha içtiğim zaman daha kötü oluyorum. Ee, yılanlar var. Radikalde de yazmıştım. Mesela gece uyuduklarında falan yılanlar çıkıyor araziden. Yılanlar, fareler falan filan. Ve burada burada işte 3 aylık bebekten diyelim ki işte 11-12 yaşına kadar çocuklar işte 30 80 yaş arası da insanlar yaşıyor. Yani felci insan var, astım olan var falan. Filan. Böyle korkunç bir durum. Geçen hafta da gittik. E işte, i̇şte hala işte giyecek ihtiyaçları var, yiyeceği ihtiyaçları falan filan. Hurdacılık yapıyorlar. Sordum işte ne kadara satıyorsun şeyi hurdayı. Kilosu 10 kuruş düşün hesaplan akşama kadar. İnde kaç lira kazanır? Ne kadar yani? işte e, şöyle yani 100 kilo toplarsa kilosu 10 kuruşta ne yapar? 10 lira kazanır. 10 lira. Evet. 5 yani lira. 100 100 kilo evet. toplarsa yani. Onu da işte çok uzak yerlerden 4-5 tane ekmek falan filan alıp böyle şey yapıyorlar. Ha hamile insanlar da var, verem olan. Evet. korkunç bir durum yani. Ee, sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte gittik. Tabii bu arada ama şöyle bir şey var çok ilginç. Çocuklar ilerde okul diyor. Ya yani okula gideceğiz, okul istiyoruz, okul istiyoruz. Eee işte 500 metre ileride bir okul var. Oraya gitmiş götürmüş annesi babası. Demişler ki ikametgahınız yok. Evet. bu memleketin hani benim için tek sorunu bürokrasi yani. Şimdi orada okula gitmek isteyen bir çocuk var. Yaşı gelmiş geçiyor falan. Ve müdür bey diyor ki mesela bana ikamet gel. E, yasal getir, olarak başında. bir hükümlülük var bir taraftan da. Yani eğitim zorunda evet, eğitim. Evet diyelim ki bu çocuğun evet. hiçbir şey yok. Yani oraya misafir öğrenci gelsin. Yani çocuk bir kez yani hani böyle baktığı zaman her sorun aslında çözülür. Ama ona da diyor ki işte ikamet gerçek, Kimliğini getir, evini getir, adresini getir. Yok bilmem dilekçe yaz. O kadar ıvır zıvır var ki hani bu memlekette. Neyse yine bu sosyal hizmet uzmanları e, devreye girdi. İşte onlarla konuştum falan. Ben bir 10 çocuk gidip geliyor. Bazen al alıyorlar bazen almıyorlarmış. Misafir öğrenci olarak. Yani işte kayıt ettirdiler, ettiremediler. Evet. Bazılarının kimliği var bazılarının yok falan filan ama... ...yine de bu işin içinden çıkamıyorlar. Böyle bakıyorlar ve biz ne yapacağız falan. İşte diyorlar ki bana e, şey verelim, para verelim. Gitsinler ev tutsunlar. Ya nasıl tutsun, hangi parayla, nerede yani... Hani böyle bir şey değil hani biz daha önce de konuşmuştuk hatırlıyorsun e, Koran küçük bakkal köyde profabrik bir şey olsun bu insan. düşün yani o dönemde biz yapmış olsaydık bunu. Kaç yıl yani, önce çözülmüş olacaktı. 2006 sen, yılında evet. bu sorun çözülmüş olacaktı sivil toplum örgütlerinin gidip ilgileneceği bir yer olacaktı ama biz her şeyi tekrar ediyoruz. Yani, yani yoksulların başına hep aynı şey geliyor aslında evet. onların çünkü orada barındıkları yer alan bütün etrafı kuşatıldı. Yani bütün spekülatörler etrafını kuşattı. Onlar orada bir vaha gibi yaşadıkları için, yeşillikler için falan. Onun için yani sürekli dışarı atılmak, sürekli evet. yani başka bir yerde tutulsalar oradan da yani. Evet, o yüzden atılmak. hani kentsel dönüşüm nasıl yapılmaması gerekiyor? Bu örnek. İşte Sulukale örneği. Orada baksınlar işte Yüksel Bey'in diyelim ki e, hayatına, Sulukale'de baksınlar Gülşin teyzenin hayatına. Yani nasıl Ee, bu bu insanların hani hayatlarını tamamen eee bozduklarını, yıktıklarını, yani ne hale getirdiklerini ve nasıl yapılmaması gerektiğini bu insanların hikayelerinden ortaya çıkarabilirler diye düşünüyorum. Buradan da söyleyeyim. Yarın tekrar gideceğim şeye, işte Sancaktepe'ye. Durum bu, oradaki durum e, sürüyor yani böyle. Sulukulede Peki kiralar falan çok mu arttı? Yani kara gümrükte pardon. Tabii yani, e, yani eskisi gibi değil. Yani yine işte 500 lirayla 1000 lira arası değişen rakamlar. Ama şu şunu düşün yani sen de tanıyorsun. 250'ye zor veriyorlar. Teyze, teyzen hiçbir gelir kaynağı yok. Nasıl ödeyebilir? Yaşlı bir kadın gözleri görmüyor. Nasıl ödeyebilir? Oğlunu kaybetti. Oğlunu kaybetti. Ya da başka biri daha e, ne bileyim müzisyen olan biri de. Yani bu işte. Yani en azından hani böyle kiralarda falan çünkü onların kendi eviydi bir biçimde orada hani en azından kira ödeyim ödeyemiyorlardı. İşte karpuz satıyor bilmem ne satıyor falan orada bir ekonomi vardı biliyorsun. Kendilerini bir biçimde idare ediyorlardı ama şimdi kirası var işte doğalgazı var elektriği var o yüzden taş olduk zaten biliyorsun boşaldı. Yani orada oturmalar için en az 2 2.500 lira düzenli aylık gelir. Nasıl oturacaksın diye ben sormuştum bir romana o zaman. Dedik işte şey çorap satıyorum. Her gün bir kumbaramız var. İşte biz oraya her gün oğlumla birlikte 1 bir lira bir lira atacağız. işte bilmem ne falan. Dikim yani atamadı ve ya bırakıp Yaşlılıkta da hiçbir şey yok bak güvence yok şey yaparken mesela bu genç e, katı atık toplayıcıları hep gençtir dikkat edersen aile evet. halinde çalışırlar çocukları da bırakıyorlar çocukları öyle yerde bırakıyorlar o çocukların başlarına neler geliyor yani yanıyorlar işte şey oluyorlar hastalanıyorlar Çünkü çocuklarla uğraşacak imkanları da yok, yok. o çocuklar daha doğumdan itibaren kendi hallerine terk ediliyor çünkü anne baba hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda. Evet ya da o çocuk Başka bir çocuğa bak, başka bir kardeşine bakıyor. 5 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki çocuğa bakıyor yani. Böyle bir hayat sürüyor. Çünkü anne baba dışarıda ve sen beş yaşındaki çocuğu evde bırakıp gitmek zorunda kalıyorsun yani. Peki e, yani kiraları herhalde ödeyemiyorlar. Peki evsiz kalma durumları falan hani o durumlar? Sulu için diyorsun. Su, ondan deyiz. yani ev değiştiriyor yani. Sürekli ödeyemiyor. Ev değiştiriyor, ev değiştiriyor başka bir yere gidiyor falan ya. İşte bodrum katlarda falan evet, daha çok yaşıyor. yani da, daha yaşanmayan yerlere doğru sığınıyorlar. Yani gidip de normal bir apartman dairesi kiralamıyorlar. Bir yerde kalmış böyle bir yıkıntı var. Şimdi mesela suğuk öyle, öyle olmadı ama tarla başında işgal başladı. Yani o saçlarla çevrilmiş olan alanda evsizler, barksızlar tekrar içeri girmeye başladılar. Yıkılmamış. Zaten binaları yıkmaların nedeni bu. Şimdi belediye müteahhite bir işi verdikten sonra müteahhite ne yaptı? Açtı açık yağma alanı haline getirdi dedi ki çevredeki halkada buradan demir doğrama cam ne istiyorsanız sökebilirsiniz kapı bir anda saldırıya uğradı niye çünkü yaşanabilir olmaktan çıkarmaktı öyle bir evet. şey ki koruma yasası ismi değil mi? ...var olan, bir çok kaliteli yapıları... Ki, <gülüyor> biz yapmadık onlar <gülüyor> yani mahalleli yapmış falan diyecek. Tek nedeni içinde oturulamaz hale getirmek. Evet. İçinde oturulamaz hale gelince işgal edilemeyeceğini biliyor. Fakat şimdi öyle bir durum oldu ki tekrar naylonlarla falan bazı yerleri örtüp... ...hatta içinde bir tane büfe açılmış. O kentsel dönüşüm alanında bir tane saç perdeyi delerek içinde bir tane köfteci var. <gülüyor> <gülüyor> Sokağa servis yapıyor. <gülüyor> yani ekonomi çalışıyor. Evet. <gülüyor> Fikirtepe'ye de gidenler oldu mu? Çünkü Fikirtepe şu anda çok enteresan bir şekilde böyle şehirde tutunamayanların, tutunamayacak durumda olanların sığındığı, geçici olarak sığındığı. Yani orada da bir kentsel dönüşüm olmak üzere. Dolayısıyla herkes oraya gidiyor. Giden olmadı Fikirtepe. Yok. Da kimseler yok. Bilim evet, Mülk sahipleri açısından tabii bir takım hülyalar kurma imkanı yarattı. Fikirtepe. Çok kaçık değerli bir alan. Kaçak işçiler var orada. Evet. Çok kaçak işçiler var ve şehir dışından gelenler ilk oraya geliyor. Yani orası Yasin, işte uluslararası bir durum. Yani aslında Fikirtepe. rüya şuydu yani rüya başlangıçta bu kentsel dönüşüm bu işte şehrin merkezinde yaşayan yoksulları biz buradan kovarız atarız onlar giderler şehir dışına ya da köylerine giderler falan filan ve biz böyle steril bir hayat işte şey şey yaşarız Elif bir kez. Böyle bir şey yok yani. Böyle Sulu Köreli senden daha fazla İstanbullu. Yani sen o işte bu işi yapan mimardan daha fazla 600 yıllık, 900 yıllık bir tarihi var. Aynı zamanda yani nasıl nasıl nasıl böyle bir mantık, nasıl böyle bir rüya dediğiniz gibi. Şimdi tarla başında köfteci de olur, Fikirtepe'de sığınır. Yani bu şehir yoksullara ait çünkü bu şehir ...yaratan, eden, kentide... ...çivisinde çeken yoksullar. Kusura bakmasınlar. Çalışanlar onlar. Evet. Yani biz onları... Evet. ...şehrin dışına e, gidebilirler. istedikleri villalarda yaşayabilirler. Evet. Ama yani biz... ...hep beraber burada olmaya Kendi devam edeceğiz. Kendi hayallerindeki dünyayı orada yaratsınlar diyorsun. Evet. Ama bu şehre dokunmasınlar. Yani gerekirse böyle... ...tarla başında bir sürü köfteci dükkanı... ...Sulukle'de başka köfteci dükkanları... Açabilir. Çünkü bu zeka herhalde şeyde var, yoksullarda var. Onlarda olacağını sanmıyorum böyle evet, bir şey. Evet, tersini düşünmemiz lazım. Kentsel dönüşümden hoşlananlar buyursunlar, dönüştürsünler kendilerini, götürsünler ama insanlara, yani İstanbul halkına dokunmasınlar. Şimdi ben İstanbul halkı deyince, dün mesela yaptığım bir görüşmeyi de anlatayım. İstanbul halkı kimlerden oluşuyor? Bugün mesela Ganalılar var İstanbul halkı içinde ve bu Ganalı insanlar Fransızca, İngilizce biliyorlar kendi dillerin dışında. ...ve hepsi... ...diyemeyim ama kalifiye insanlar... ...yani eğitim görmüş insanlar... ...mesela dün röportaj yaptığım bir kişi... E, ...şeydi... ...tarım e, mühendisi... ...tarım agrikültür uzmanı... ...çok iyi tarım teknolojileri konusunda çalışmış... ...hayatı boyunca... ...şeye sahip... şey e, ...deneyime sahip kendi ülkesinde... ...işsiz kalmış... ...sorunlar yaşamış... ...bütün şey gibi gelmiş... ...fakat buraya geldiğinde... ...işim çok daha zorlaştı diyor... ...ben burada... Ee, daha başka şeyler bulacağım diye geldim. İstanbul çünkü zengin bir şehir. Sahiden nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Yani kalifiye insanlar bunlar. İstanbul aslında bu insanları kucaklayabilir. Başka bir ülkede olsa bu insanlar kentin içinde en Tabii. nitelikli işleri yaparken hem nüfusun şey olmasını, deneyim kazanmasını açarlar. Oradaki insanlarla bir, yani çok fedakarlı, güzel an insanlardır, göç eden insanlar. Ama Türkiye onlara göçmen statüsü tanımadığı için Onlar sadece informal işlerde çalışabiliyorlar. Temizlik işleri ve taşıma işleri. O şehir elinde zaten yükle gidiyordu konuştuğumuzda. Biraz biraz Türkçe de öğrenmeye başlamış. Ama yük taşıyor. Hamallık yapıyor şu anda. Ama bir taraftan da bir, bir ırkçılık rüzgarları esiyor. Yani onu da evet. söylemek gerekiyor. Yani. Niye onlar burada evet. diye sorular başladı yani. Tabii yoksul insanlar arasında. Çünkü bu bir çatışma <gülüyor> yaratıyor. Ben şeyi hatırlıyorum yani bu... Cihangir'de bazı sokakları kapattığı zaman polis iki ucundan kapatıyordu. Evlere saldırıyordu. Kapıları kırıyordu. Kırarken içeride zencileri yakalıyordu ve kollarını kıvırarak barta barta sıkıştırıyordu şeye minibüse ve sonra yurt dışına mı atıyorlardı? Yani evet. Dışarı atıyorlardı. Onlar için de hatta şey hatırlarsın belki bir caz grubu gelmişti. Zence oldukları için sırf derilerinin rengi şey koyu olduğu için e, Kübar'da Şürağan Sarayı'nın o sosyetik kulübünde <gülüyor> müzik yapan... ...sırf zinci oldukları için insanlar da aynı muameleye tabi olmuşlardı. O zaman basın bunu işledi. Yoksa normal durum halkını destekliyordu yani evet. bu operasyonu. Evet. Çünkü onların gitmesini istiyor. Hoca çok teşekkür ederiz. Güzeldir. İsterseniz <gülüyor> Google Bordello ile kapatalım. <gülüyor> 2013'te bir albüm çıkarmış. Pura Vida Conspiracy... ...albümünden dinliyoruz. Dig Deep, Deep Enough. Evet haftada görüşmek üzere diyelim istersen. Burada bitirelim evet. programı. Hoşça teşekkürler. Kalın. Çok Teşekkürler. Çok teşekkürler. than us pleasure seekers then to meet inside of them shamanic speakers where path is a memory future is an illusion and only the power of now is the confusion we who sink long enough We fighters Can't you reach me where they're to all day night Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık oh, oh, oh, oh, da balık balık tutabiliyordum üstüne Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç tabii ki. Kolay kolay boşaltamazlar. Yani elektrikçiler terk etmedi terkelenmez. Açık radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41